Radyo Tiyatrosu Bay Kötülük Yazan Truman Kaput Radyoya uygulayan Bayazıt Gülercan Yöneten Dinçer Sümer rolü olan sanatçılar Silvia Sema Aybars, Miss Mozart, Defne Topkan, Mr. River Camp Cemal Engin Birinci Erkek Bayazıt Gülercan, İkinci Erkek Alp Özkayar Polis Teoman Özer, Eslla Merih Dikmen, Ori Savaş Başar, Bir Kadın İnci Melis Pars. İzmir Radyosu yapımlıdır. Karnım durmadan büyüyordu. Göğüslerime ve kalçalarıma doğru akıl almaz bir şekilde ve hızla büyüyordu. Soluğumun kesildiğini duyuyordum. Acıdan ve soluk alamamaktan kıvranıyor, çırpınıyordum yattığım yerde. Sonra birden patladı karnım. Yarıldı Acı dindi Büyük bir akvaryumun içinde Rahatlıkla uzanmıştım Karnımdan çöken koyu kırmızı bir kan Akvaryumun suyuna karışıyor Yavaş yavaş dağılıp eriyordu suyun içinde O zaman fark ettim Küçücük küçücük Binlerce kurbağa ya da balık yavrularına benzer Hayvancıklar dönüp dolanıyordu çevremde Telaşla akvaryumdan çıktım Slap ve çırılçıplaktı. Yürüdüm. Uzaklaşmak istedim oradan. Dönüp parkama baktığım zaman bu hayvancıkların durmadan büyüdüklerini ve şekil değiştirdiklerini gördüm. Kızlı oğlanlı binlerce çocuk olu vermişlerdi. Akvaryumdan çıkıp çıldıklarla, fartılarla üstüme atılıyorlardı. O zaman fark ettim. Binlerce meme belirmişti göğsertimde. Bıraktım kendimi. Uzun uzun doya doya emdiler. İçimden kanımın çekildiğini duyuyordum. Ama anlatılmaz bir rahatlık içindeydim. Ardımda binlerce çocuk şehrin caddelerinde yürüyordum. Herkes hayretle bize bakıyordu. Köprüye geldiğimizde ona rastladım. Büyük bir sevinçle göstermek istedim ona ardımdan gelenleri. Ama dönüp baktığımda hiçbir yoktu. Bu kadar Analık isteği Teşekkür ederim Miss Sylvia e, Dışarıda biraz bekleyin Şimdi geliyor Mr. Mozart Yeni müşterimize en yüksek karşılığı ödeyiniz Bulunmaz bir kaynak keşfettik Ötekiler gibi çabuk tükenmese bari Peki Mr. Rivercom Dediğiniz gibi yaparım Silvia Buyurun alın şu zarfı Rüyanızın karşılığı içinde Umarım gene gelirsiniz Mr. Riverkomp sizden son derece memnun kaldı Teşekkür ederim Şimdilik hoşçakalın Geliyor galiba. Dur bakayım. Polis değil korkma. Ayak seslerinden tanırım aynasızları. Bu kelen esaslı bir pilice benziyor. Hmm, dediğin doğru galiba. İşte bak geliyor. Kecenin bu saatinde Central Park'ta işini? Ah söylememiş miydim sana? Benimle buluşmaya geliyor. Ha oradan atıyorsun. <gülüyor> ne yani inanmıyor musun? Dün tanışmıştık. Nerede oturduğumu sordu. Ben de 76. Sokakta dedim. Gözleri parladı hemen. Cebi dolu biri sandı beni. Kim zaman akşamları Central Park'ta şöyle bir dolaşmaya çıkarım dedim. Başka laf etmedim. Bir inandık ki seninki sorma. Mutlaka düşer dedim buraya. İşte yaklaştı. Bak bakalım o mu? O değilmiş be. Ama, ama bu da başka bir piliç. O ya da bu ne fark eder? Piliç piliçtir. Kendi ayağıyla gelen de işte buna derler. Hey nereye böyle güzelim? Güzelim. Bu kadar acelece olmak güzelim. Bu ne telaş böyle? Biz adam yemeyiz korkma. Aman dikkatli ol güzelim önünde koca bir çukur var. Ayağın dolanır düşersin sonra. Beklesene güzelim bekle de yarenlik edelim biraz. Böyle erkenden kümese kaçmak olur mu? Anlaşılan duracağı yok ne yapsak? Sen geride kal ben önünü keseyim. <Gülüyor> Yapmayın rica ederim. Ka kaçalım aynasız geliyor. Hadi çabuk ol yakalanırsak kodesi boylarız. Ne oldu bayan? İki serseri sarkıntılık ettiler. Gecenin bu vakti buralarda tek başınıza dolaşmayın. Tehlikelidir. Haklısınız biraz geç. Evime dönüyordum. Kestirme gitmek için de parktan geçmek istedim. Bu şehrin yabancısınız galiba. Tekin yerler değildir buraları. Bir sürü it kopuk her şeye gelebilir insanın başına. Haklısınız. Çok olmadı New York'a geleli. Henüz iyi tanımıyorum buraları. Kötülüklerle dolu bir şehirdir New York. Birbirini tanımayan milyonlarca insan yaşar burada. Her an bir kötülük, bir tehlikeyle karşılaşmak mümkündür. Sizden rica etsem, beni acaba ana caddeye kadar çıkarır mısınız? Tabii memnuniyetle. Zaten çok yakın. Hemen bir sokak ötede. Buyurun gidelim. Çok teşekkür ederim. Ne zamandan beri ne yoktasınız? İki ay kadar oluyor. İston'dan geldim. Burada çamaşır satan bir mağazada daktilo olarak çalışıyorum. Hiç bilmiyorum İston'u. Bilmenize de imkan yok. İstin'i yalnız İstin'diler bilir. Cincinnati'nin kuzeyinde küçücük bir kasabadır. Gelen gideni de hiç yok gibidir. Böyle küçük bir kasabadan New York gibi bir yere gelmeniz herhalde şaşırtıcı olmuştur sizin için. <Gülüyor> ya, evet öyle oldu. İşte anaca D'ye geldik. Buradan rahatça gidebilirsiniz. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. <Gülüyor> Rica ederim bayan, görevimiz. İyi geceler. İyi geceler. Bir oturma odasında ders çalışıyor Bir hafta sonra imtihanları başlıyor Sen sessizce odana gir mutfakta biraz işim var Bitirince ben de gelirim konuşuruz Peki Estel Of Gerçekten yaşadın mı bugünü 76. sokakta O koca evde Gerçekten Mr. Mozart diye Mr. Riverkomp diye insanlar var mıydı ...yakıl alacak bir şey değil. Önüne gelenden rüya satın alan bir adam. Sonra park. Ya o serseriler. Öyle yorgunum ki. Evet şekerim neler oldu bugün? Hiç. 97 mektup daktüle ettim o kadar. Ne mektubu şekerim? Saç fırçanı versene. Çantamdan al. Sahi ne mektubu bu yazdıkların? Ne mektubu umuyorsun? Sunuk Feyer bilim ve endüstri önderlerinin Pek beğenecekleri Her vücuda uygun iç çamaşırları <gülüyor> Şekerim hemen kızma öyle Baya şaşıyorum senin bu halini Öfkem burnunda Kızılmayacak gibi değil ki bak Ay niye gelip fırça almıyorsun kendine Saçların hep düğümlenmiş bunun kıllarına Çoğu senin saçın Nerede? Hiç. Ben de bir şey söyledin sandım Her neyse Dediğim gibi en iyisi senin bu işten çıkma Her akşam eve barut gibi dönüyorsun Bir akşam Henry'ye de açtım bunu o da tıpkı benim gibi düşünüyor Bana kalırsa bir an önce evlenmelisin Senin gibi duygulu çabuk heyecanlanan kızlar Sinir gerginliğine hiç gelemezler Hem niye evlenmiyorsun sanki Hani belki pek o kadar Güzel sayılmazsın ama Dur bakayım gözlerin güzel Sonra akıllı bilgilisin Samimi bir halin var Okumuş kimselerin bayılacağı bir tipsin Bak ben Henry ile evlendiğimden beri Ne kadar değiştim Bizi gördükçe kendini büsbütün yalnız hissetmiyor musun şunu da söyleyeyim şekerim Geceleri bir erkeğin kolları arasında yatmak kadar Güzel bir şey olamaz yeryüzünde Hani öyle Ufa ester, sus artık yeter Affet Kendimi tutamadım bağırdım sana Ama ne olur böyle şeyler söyleme bana Zarar yok Anlıyorum şekerim çok yorgunsun Yemek de yememişsindir herhalde Hadi mutfağa geldi sana yumurta pişireyim Teşekkür ederim Esther Hiç iştahım yok Biliyor musun Bugün çok tuhaf bir şey oldu. Ne oldu şekerim? Nasıl anlatayım bilmem ki. Çok, çok tuhaf bir şey. <gülüyor> Anlatsana meraklandırıyorsun insana. Öyle yemeğini atomatta yedim bugün. Oturduğum masada üç adam vardı. Biri paraya çok ihtiyacı olduğunu söyledi. İkinci adam satacak bir şeyin yok mu diye sordu. Yokmuş. Bunun üzerine üçüncü adam söze karışarak yanılıyorsunuz dedi. Satacak bir şeyiniz var. Rüyalarınız Ötekiler güldü Ben bile güldüm Ama adam kafasını salladı ciddi bir sesle Gülmeyin dedi Söylediği doğruymuş Karısının halası Miss Mozart Rüya satın alan bir adamın yanında çalışıyormuş Her isteyen gidip o adama rüyalarını satabilirmiş Adamın adını Adresini kağıda yazarak arkadaşına verdi ama Arkadaşı kağıdı masanın üzerinde bıraktı Öyle saçma şeylere inanmam ben dedi Ben de inanmam Bilmem nedense bir türlü aklımdan çıkmadı bu konuşma Kağıdın ortasında A.F. River Comp yazılıydı Adres de şuydu Doğu bölümü 76. sokak Sadece bir an bakmıştım kağıda ama bir türlü Bilmiyorum nedense bir türlü unutamadım onu Başıma ağrılar girmeye başladı Bu yüzden işten erken çıktım Şekerim beni dinle bu herife bu River Compt delisine gittiğini Söylemek istemiyorsun herhalde değil mi? Yok öyle bir şey demek istemedim Önce gidecektim ama Sonra birden aklım başına geldi vazgeçtim Çok saçma bir şeydi doğrusu Sokaklarda dolaşırım daha iyi dedim kendi kendime Öyle yaptım Akıllıca hareket etmişsin Bir düşün neler gelebilirdi başına Rüya satın almak Duyulmuş şey değil Şekerim burası Easton değil biliyorsun Çok yorgunum meslek Bugün biraz erken yatsam iyi olacak Tabi şekerim gidiyorum Hadi iyi geceler sana İyi geceler Keşke uyuyabilsem Beynimin içinde düşünceler Birbirini kovalıyor Ne garip şey Sanki bir şey kaybetmişim Yahut içimden Düşüncelerimden Ruhumdan bir şey çalınmış gibi. İşte Mr. Mozart'ın verdiği zarf çantamda. <gülüyor> beş dolar. Bir rüya karşılığı beş dolar. Şimdi anlıyorum hepsi gerçekmiş demek. Evet Mr. River Comba bir rüya sattım. Ne kadar kolay. Haftada iki rüya satsam neler yapabilirim. Kendi evim bile olabilir. Hoş geldiniz Miss Silvia Oturun sıranız geldiği zaman sizi çağırırım Teşekkür ederim Miss Mozart Mr. Poker sıra sizin Garip değil mi? Anlamadım bana mı söylediniz? Ha, evet garip değil mi? Nedir garip olan? Şu Mr. Rivercon Niye rüya satın alıyor acaba? Bilmem çok zengin biri olmalı Evet ben de öyle duymuştum Ama niye rüya satın alsın Bilmiyorum Siz niye satıyorsunuz rüyalarınızı Ya siz Paraya ihtiyacım var Hem baya iyi para veriyor Mr. Rivercomb Ama eskiden daha çok verirdi Şimdi pek beğenmiyor rüyalarımı galiba Sizin kocanızın haberi var mı Ben evli değilim ya. Kocamın hiç haberi yok Benim buraya geldiğimde Hemen hemen haftada iki üç kere geliyorum Ama bazen haftalarca gelmediğimde oluyor İnsan her istediği zaman rüya göremiyor ki Görse de hatırlamak bir mesele oluyor Peki niye saklıyorsunuz kocanızdan? Anlamaz Yalan söylüyorsun der Kim para verir rüyaya? Belki de siz yanılıyorsunuz Anlasa. Hem bazen öyle rüyalar görüyorum ki Bunları hiç kimseye Kocama bile anlatamam ama Mr. River Komp'un odasına girince Ne çekinme kalıyor ne de utanma Rahatça anlatabiliyorum rüyalarımı Neden utanıyorsunuz? <gülüyor> şey Ben hep açık saçık rüyalar görürüm de <gülüyor> ee, Çok bekler miyiz acaba? Ben sıramı size verebilirim Acelem yok nasıl olsa ee, Güle güle Mr. Poker Sıra sizin mi Mary Buyurun ben sıramı bayana verdim. Ondan sonra gireceğim. Ee, peki siz gelin öyleyse. Ah, bana karşı koymak ha. Hem de gülünç bir uşak yapacak bu işi, öyle mi? Tutma beni pişirip. Aa aa aa aa bu bayanlar benden önce ha. <gülüyor> Ama oreli çelebi adamdır. Oreli sırasını beklemesini bilir. Burada değil dışarıda bekleyecek o sırasını. Bırak. Murat böyle cadı karı. Hadi bakalım defol dışarı. Sıkma yakamı boğacaksın binaen. Bırak. Bir daha ayak basma buraya. Ama, ama benim de hakkım. Ben de rüyamı satmak istiyorum. Sana defol dedim. Yoksa? S sıkma, sıkma boğazımı. Gidiyorum, gidiyorum. Allah kahretsin seni cadı. Size hayranım Miss Mozart. Niyeymiş o? Bir erkek kadar kuvvetlisiniz. Öyleyimdir. Ee, gelin benimle Miss Sylvia. Ne oldu Miss Mozart? Oray'la geldi içmişken Rüya satmak istiyormuş Hı, e, Ne yaptınız? Attım dışarı. Güzel Zaten onunla bir alışverişimiz kalmadı artık Görebileceği bütün rüyaları gördü o Evet başlayabiliriz Anladın Miss Silvia Gidebilirsiniz mi, Sylvia. Hoşçakalın Mr. Rivercomb. Miss Mozart. Güle güle. para böreği, aşk böreği. ama en güzeli, babadan bu, bu biraz önce içeri zorla girmek isteyen sarhoş adam galiba. Böreği. Yalnız kalmış bir sokak çocuğu gibi yağmurun altında. Hap, hap. Elindeki küçük topla ne de güzel oynuyor. Hap. Tıpkı bir palyaço gibi. Hap, hap. bana bir zararı dokunur mu acaba? Zararsız bir insana benziyor ama ne olduğu belli olmaz Dikkatli olmayın Bak küçük bak bir top buldum Talihim açılıyor galiba ha? ne dersin ee, Öyle olmasını dilerim aa, aa, aa, Korkma korkma Benden zarar gelmez ee, Yok korkmuyorum ee, Sizi evinize kadar götüreyim Sokaklar çok tenha çünkü Şey ama aa, aa, Çekiniyorsunuz benden Hayır Peki yürüyelim <gülüyor> e, Herkes güldü içeride benim halime değil mi? E, böyle şeyler yapınca oturup bir güzel ağlamak geliyor içimden mu? Ama onun da gırtlağımı böyle sıkması hiç doğru değildi hani Can çıka sıcağı tut kadın Ben birbirinden kabadayı sürüyle kadın gördüm Kız kardeşim Benelis en azgın boğaları dağlardı Ama bu Miss Mozart <gülüyor> hepsini bastırdı <gülüyor> Oraya ne diye sorarsan Sonunda elektrikli sandalyeyi boylayacak bu kadın Çok kuvvetli bir insan hı hı. Hem bana böyle davranma hakları da yok e Bütün bunlar o herifin yüzünden geldi başıma Başlangıçta da fazla varlıklı bir insan değildim doğrusu Ne iş yaparsınız siz? Ben mi? Şey bir, bir palyaçoyu hatırlatıyorsunuz bana Evet Palyaçoydum bir zamanlar ama Şimdi değil Palyacolara bayılırım Küçükken yalnız palyaço taklidi bebekleri severdim Odan bir sirk gibiydi hop hop. Ben palyaçoluktan başka işler de yaptım Reklamcılık, sigortacılık, işportacılık Öyle mi? Ya şimdi ne iş yapıyorsunuz? Şimdi işim gücüm gökyüzüne bakmak Orada maviliklerde dolaşıp duruyorum Yeryüzünde gidecek hiçbir yeri olmayan insanlar Hep oraya gelirler Benim ne işim olabilir bu gezegende? Elinde şişe olmayan bir insan maviliklerde dolaşamaz. Böylece şu noktaya geliriz. E senden bir dolar borç istesen bebek. Bu isteğimi nasıl karşılarsın? Ha? İyi karşılarım ama bir dolarım yok ki. Topu topu yetmiş senden. Olsun olsun <gülüyor> ben darılmam. <gülüyor> Merak ettim doğrusu. Bu kadar... bu kadar az mı para veriyor bugünlerde? Hayır ben rüyazatmadım bugün. E, anlamadım <gülüyor> ne yaptınız? Karşısına oturduğum zaman. Neden bilmiyorum bütün rüyalarımı unuttum. Bir hafta kadar önce Central Park'tan geçerken iki serseri takılmıştı peşim. Hı. Çok korkmuştum, bunları anlattım susturdu beni. Çeşit çeşit rüya vardır ama dedi, bu gerçek bir rüya değil. Bunu siz uyduruyorsunuz. Nasıl anladı dersiniz? Ne domuzdur o? Sonra başka bir rüya anlattım ona. İçinde kendisi de vardı. Yükselen balonların, alçalan ayların arasında bir gece bana nasıl sarıldığını anlattım. Hı. İçinde kendisinin de bulunduğu rüyalardan Hiç hoşlanmadığını söyledi bana Bunun üzerine rüyaları daktüle e çeken Miss Mozart ayağa kalktı Bir başkasını çağırmaya gitti Çok sıkıldım Bir daha oraya gideceğimi hiç sanmıyorum Gidersin bebek Gidersin Bak ben bile gidiyorum Hem de bay kötülüğün Alışverişi benimle çoktan bitmiş olduğu halde Bay kötülük mü? Neden öyle diyorsunuz ona? Ona Bay Kötülük diyorum. Çünkü o Bay Kötülüğün ta kendisi. Evet. Bay Kötülük. Kim bilirdi. E belki de sizin memlekette ona başka bir ad takmışlardır. Ama adı ne olursa olsun o hep aynı adamdır. Sen de bilirsin onu herhalde. Bütün analar çocuklarına anlatırlar onu. Ağaç kuruklarında yaşar. Gecenin geç saatlerinde bacalardan giren evlere. Mezarlıklarda saklanır. Tavan aralarında dolaşır. <gülüyor> Namussuz herif Hem hırsızlık eder hem de korkutur insanı Her şeyinizi alır elinizden Her şeyinizi Rüyalarınızı bile <gülüyor> Şimdi anladın mı onun kim olduğunu Evet anladım Biz başka bir şey derdik ona Aklıma gelmiyor şimdi bir türlü Üstümden yıllar geç Ama nasıl bir adam olduğunu hatırladın değil mi <gülüyor> Evet evet hatırladım Öyleyse sen de bay kötülükte ona sen de bay kötülükte olsun bitsin. Bay kötülük. Bay kötülük. Bay kötülük. İnan bana şekerim, senin için ne kadar üzüldüğümü bilemezsin. Benim de bir gururum var elbette. Hani beni istemezsen sana zorla arkadaşlık edecek değilim. Ama böyle ortada hiç sebep yokken bizden ayrılmaya. Sonra da bir aydan fazla bir zaman ortadan kaybolmaya hakkın yok sanırım. Bana karşı ilgisiz kalmadığını biliyorum Este. Ama senin evinde de rahat değilim biliyorsun. Henry ile konuştum. Henry dedim. Tuhaf bir duygu var içimde. Silvia'nın başına kötü bir iş geldi galiba dedim. Çalıştığın yere telefon edip dört haftadır işe gitmediğini öğrenince büsbütün korktum. Kaynar sular döküldü başımdan aşağıya. Ne oldu kovuldun mu yoksa? Evet kovuldum. Ne olursun bırak beni şimdi Hemen giyinip hazırlanmam gerek Birisiyle buluşacağım Dur bakalım hele Bana her şeyi anlatmadan bir yere gidemezsin Ev sahibi kadın geceleri uykuda gezdiğini söylüyor Niçin konuştun onunla Niye gözlüyorsun beni Söyle şekerim Bir erkek yüzünden mi Evet bir erkek yüzünden Doğru bana gelmeliydin şekerim Erkekleri bilirim ben Senin için utanılacak bir şey yok bunda Bir erkek istese yeryüzünde her şeyi unutturabilir bir kadına her geleceğin büyük avukatlarından biri olmasaydı Hayatta böyle sağlam adımlarla yürümeseydi Ben gene de severdim onu Hiç çekinmeden bağlanırdım ona Bir erkeğe sarılmanın tadını bilmeyen kadınların Bir türlü akıl erdiremeyecekleri şeyler yapardım Her şeyi göze alırdım onun için Gene de şunu söylemeden edemeyeceğim şekerim Kim olduğunu bilmiyorum ama bu adamın seni kandırdığı yüzde yüz Öyle bir ilgi değil bizimkisi Aşk yok işin içinde hem sen bunları unut, daha iyi oldu. Güzel, güzel git otur evinde, bütün bütün unut beni. Korkutuyorsun beni Silvia. Gerçekten korkutuyorsun. <gülüyor> Evlenmen gerektiğini söylemiştim sana bir gün. Millem hatırlıyor musun? Bak, şimdi sen beni dinle. Evlen diyorsun bana. Sanki o zaman her şey düzelecekmiş gibi. Peki bu düşünceleri kabul ediyorum. Doğru söylüyorsun. Ben de sevilmek isterim elbette. Kim istemez ki? Hadi bu işi aklım yattı diyelim. Ama evleneceğim adam nerede? Gelirken yolda çukura düşmüş olacak. Ben New York'ta erkek yok derken şaka etmiyorum Estel. Hem varsa bile nerede tanışacağız onlarla? Bugüne kadar bu şehirde karşılaştığım, gözüme kestirdiğim, güzel bulduğum erkeklerin hepsi ya evli ya evlenemeyecek kadar yoksun, ya da kafadan kontakttılar. Burada aşık olunamaz. Aşktan bıkan kimseler gelmeli buraya. Gene de evlenecek birini bulabilirim sanıyorum. Ama evlenmek istemiyorum ben. Peki ne istiyorsun? Hiçbir zaman elde edemeyeceğim şeyler. Benim daha önce verilmiş bir sözüm var. Esther, hadi git artık. Seni böyle bu halde bırakamam Silvia. Sen benim çocukluk arkadaşımsın. Ya işte mesele bu kadar açık. İkimiz de çocuk değiliz. Hiç olmazsa ben çocuk değilim. Hayır istemiyorum. Hadi git evine. Bir daha da buraya gelme. Beni unut, büsbütün çıkar aklından. Ama Silvia, koş, koş. Mektuplar döşen eve. Yaz yazacağını. Ne istersen yaz benim için. Üç kişiydiler. Çocuk muydular? Cüce miydi bilmiyorum. Durmadan üstüme geliyorlardı. Ne istediklerini bilsem korkmayacaktım belki. İyice sıkıştırmışlardı beni. Tam bana dokunacakları sırada bir köprünün üstünde koşmaktaydım. Denizin pırıltısı gözüme alıyordu. Koşuyor, koşuyordu. Köprünün ortasına geldiğim sırada ansızın karşıma çıkıverdim. Öylece dimdik duruyor. Hızımı kesemeyip çarptım ve geçtim. Geri dönüp baktığımda, üçü de birer ayçiçi olmuşlardı. Boyunlarını denizin pırıltısına doğru eğmiş... Öylece duruyorlardı. Bir rüyaya tam on dolar aldım Orin'i. Ne dersin? İyi, i̇yi iyi. Çok iyi. Ama benim talihsizliğime de diyecek yok bebek. Daha önce gelmeliydin buraya. Hani ben kötü bir iş yaptım da. Ne yaptın? Dükkanlardan birine girdim Ortada duran bir şişeyi Kaptığım gibi kaçtım Ya inanmam Bak, bak işte nefis bir bourbon Ama yaraladım bile <gülüyor> Ne olur Orili böyle şeyler yapma Sonunda bir iş açılacak başına Ben ne yaparım o zaman Sensiz kalırsam ne olur benim halim <gülüyor> Meraklanma bebek Bana bir şey olmaz Çok üzüyor beni bu halin Keşke Mr. River Riverkomp her rüyama karşılık 10 dolar verse de, ...sen de çalmak zorunda kalmasın. İyi ki kimse bilmiyor... ...bay kötülüğün sana on dolar verdiğini. Yoksa birinden biri tuttururdu... ...benden çaldı o rüyayı diye. Canım olur mu öyle şey? Neden olmasın? Benim başıma geldi bir kere. Bir sürü içi boşalmış zavallı... ...hepsi öyle. Rüya satıcıları önüne gelene yutmaya hazır... ...tıpkı köpek balıkları gibi. Oyunculardan, palyaçolardan... ...iş adamlarından bile daha kötüdür onlar. Aklını oynatır insan bir düşün. Acaba uyuyabilecek miyim? Acaba rüya görebilecek miyim? Acaba gördüğüm rüyayı hatırlayabilecek miyim? Hep bu, hep bu. Sonra eline birkaç dolar geçer. İlk dükkana dalarsın hemen içki almak için. Yahut gelsin uyku hapları sonra sonra yine sokaklar, yine, yine o ev. Bak bebeğim, bu neye benziyor biliyor musun? Tıpkı hayata benziyor. Tıpkı Hayat gibi bir şey bu Hayır Orale hiç hiç benzemiyor hayata Hayatla bilgisi ilgisi yok bunun Sence ne peki Ölüm Ölüme benziyor daha çok Her şeyimi elimden almışlar gibi bir duygu var içinde. Sanki bir hırsız Her şeyimi çalmış da Yalnızca kemiklerimi bırakmış bana Oreli inan bu sözüme Hiçbir istek kalmadı artık bende Oysa ki sonsuz istekleri olan bir insandım bir türlü anlayamıyorum bu işi Ne yapacağımı bilemiyorum <gülüyor> Bir de hayata benzemiyor diyorsun e Hayatı kim anlıyor Kim ne yapacağını biliyor Oo, Alay etme Oreli <gülüyor> Hem şu viskiyi bırak artık da çorbanı iç buz gibi oldu Bayılıyorum bu lokantaya Enfes bir çorbası var Hem de çok ucuz Oreli Rüyalarımızı ne yaptığını bir öğrensem Not ediyor Sonra sıralıyor onları Peki ne yapıyor acaba Bay kötülük Evet, budala bir insana benzemiyor hiç Boşuna para harcayacak bir kimse de değil Ama ne işine yarıyor acaba bu rüyalar Bana yardım et Orili Düşün, bütün gücünle düşün Niçin satın alıyor rüyalarımızı Bu soru bir milyon dolar eder küçük <gülüyor> Ne diye kolay bir şey sormuyorsun Mesela soğuk algınlığı nasıl geçirilir diye sorsan olmaz Ay, mı Alay etme Orili <gülüyor> Allah etmiyorum, alay etmiyorum. E ben, ben çok düşündüm bunu ...kadınlarla sevişirken... ...poker oynarken bile düşündüm. Ne tuhaf bir şey. Karanlığı yarıp geçen bir otomobil... Bile ...bir sürü rüya getiriyor arkası sıra. Işığın birdenbire değişmesi... ...yatışın rahatsızlığı. Bütün bunlar içimizi kolayca açabilen... birer küçük anahtardır. Ama... rüyaların çoğu... ...kendimizden gelen zorlamalarla başlar. Nasıl yani? İyi dinle bebeğim. Rüyalar... ...ruhun düşünceleridir. Yani... Bizim iç gerçeklerimiz Bay Kötüle'ye gelince Belki de onun kendi ruhu yok Başkalarının ruhlarını kullanıyor Senin ruhunu da tıpkı oyuncaklarını Yahut tabağındaki bir Pilicin budunu aşırır gibi aşırıyor Çalıyor Yüzlerce ruh onun boş vücudundan Geçerek dosyalara giriyor Ara sıra Orelin ne oldu Niye yüzün değişti birden Şşt, Sakın heyecanlanma Bakkalın çırağıyla polis geldi Kaçalım hemen Çok çok gördüler bizi Buraya doğru geliyorlar eh, Hoş geldiniz baylar oturmaz mısınız Çaldığınız doğru mu Yo, Çalmadım işim çok aceleydi Parasını ödeyecek vakit bulamadım İşte buyrun ben ödüyorum Biraz geç kaldınız bayan Hakkında şikayet var onu tevkif etmek zorundayım Onu tevkif edemezsiniz İşte ödüyorum ben parasını Lütfen benimle gelir misiniz bayım Elbette geleceğim her yanda koca koca hırsızlar işlerini açıkça yürütürlerken sizin benim gibi küçük suçlar işleyen kimselerle uğraşmanız çok tuhafıma gidiyor doğrusu. Yine de gelecek, geleceğiz. Şu şu güzel kızcağıza şu çocuğa bakın. İşte size büyük bir hırsızlığın son kurbanı. Zavallı bebek. Ruhunu çaldılar onun. Hadi fazla konuşma, kalk bakalım. Hayır. Hayır götüremezsiniz onu, götüremezsiniz. Bir palyaçoyu telki bedemezsiniz. Üzülme küçük. Hoşça kal şimdi. Yakında görüşürüz yine. Aili, oh, aili. Oh, <gülüyor> katar uyuyordu. Hiç uyumamış gibi. Lana yalanlıyor. <gülüyor> Rusya kabul etmiyor. Madencilerle yapılan anlaşma. Of! ne oldu acaba? İnsanı en çok üzen de bu ya. Bir kimse sevgilisini yitirdi mi? Her şey duruvermeli Yeryüzünden bir insan yok Oldu mu Her şey durmalı Ama durmuyor Hayat amansız ilerleyişine devam ediyor Colorado'yı ve batıyı Kar fırtınası kapladı Hava gittikçe soğuyor Önümüzdeki günlerde ısının daha da düşmesi muhtemel Pencereyi açmalı Olmalı. Yeni başlamış olamaz. Etraf pembeyen. <gülüyor> Aurelia ne oldu acaba? Nerededir şimdi? Ne kadar soğuk? Ne kadar soğuk? Ama gittikçe daha az üşüyorum. Patlıc bir uyuşukluk sarıyor her yanam. Uyku sesi. Ölüm sessiz? Ölüm... Ne güzel. Kapı çalınıyor. Aa, siz misiniz Mrs. Halloran? Ormanların büyücüsü. Kar sessizliği. Dişin çevresinde oynaşan çocukların şarkıları. Benim masallarının soğuğundan daha soğuğu. Yani, uyu Buz tutmuş kar çiçekleri arasında. Uyu. Ah! Oh, siz misiniz Mr. River Kong? Neden böyle kapının dışında duruyorsunuz? Ne buyrun? Dışarısı çok soğuk Kiraz böreği, para böreği, mutluluk böreği ama böreklerin en güzeli babadan kalma aşk böreği. Oha, Oreli, sen misin? Sen misin gerçekten? <gülüyor> Bebek uyandı. Ee, nasılsın bakalım? Üldüm sanmıştım. Oreli, öyle güçsüzüm ki yataktan kalkamayacak kadar. Kollarımı kaldırıp sana sarılamayacak Kadar güçsüzüm Seni seviyorum Orili. Başka kimsem yok benim Senden başka arkadaşım yok Ne kadar korktum bilemezsin Bir daha hiç göremeyeceğimi Sandım seni Aa, Sen niye cezaevinde değilsin Cezaevine kadar gitmedim ki Peki neredeydin şimdiye kadar? Anlatacağım hepsini. Ama önce bir kere karnımızı doyuralım. Ha? Sabahleyin köşedeki bakkaldan bir şeyler aldım. Hadi onları yiyelim. Ne zamandan beri buradasın? Dünden beri. Kapıyı sen açtın bana. Olamaz hayır hiç hatırlamıyorum. Biliyorum bebeğim hatırlayacak halde değildin. Rüya görüyor ve sayıklıyordu Rüya mı? Nasıl? Kapıyı açtığım zaman bana Mr. Riverkomp... Neden öyle kapının dışında duruyorsunuz? İçeri buyurun dışarısı çok soğuk dedin. Ben içeri girdikten sonra da... ...hiç yüzüme bakmadan... ...doğruca gidip yatağına uzandın. Pencere ardına kadar açıktı. Rüzgar odaya kar tanecikleri dolduruyordu. Odanın içi buz gibiydi. Bak pencereyi açtığımı hatırlar gibi. Neyse boş ver funlara bebek. Al bakalım. Sütünü uslu bir çocuk gibi içersen... ...sana gerçekten olmuş... ...bir... ...ahlaksızlık hikayesi anlatırım. Ama... ...çok ahlaksızca bir şey. Anlat Oril'i hadi anlat. Dinle öyleyse. Demin de söylediğim gibi... ...cezaevine kadar gitmedim bile. Talihim varmış. Polisle birlikte yoldan aşağı yürürken... Bir de ne göreyim <gülüyor> Karşıdan salına salına Gorile benzer bir kadın gelmiyor mu Anladın elbette kim olduğunu değil mi Mis mı mi yoksa <gülüyor> <Tabii>. <gülüyor> <San kendisi. gülüyor> Merhaba Mis Mozart dedim Berbere sakaltıraşı olmaya mı gidiyorsunuz <gülüyor> ha, Demek tevkif ettiler seni Çok iyi çok iyi Ben de iş işten geçecek diye korkuyordum dedi bana Sonra polise gülümsedi Görevinizi sonuna kadar dikkatle yapın Bay polis dedi Aha tevkif edilmedim ki ben dedim. Sadece karakola kadar gidip... ...senin... İç yüzünü ortaya vuracağım. Hepsini anlatacağım. Hepsini. Seni pis cadı karı. Seni seni dedim. Bunun üzerine nasıl kızıp köpürdüğünü, Daralar gibi böğürmeye başladığını. Sen de gözünün önünde getirebilirsin. Tabii. O benim müslüme saldırdı. Polis de onun. Aman bay polis dedim. Dikkatli olun. Bir erkekten beterdir bu kadın. Onlar kavga ed ede dursun. Ben de elimi kolumu sallaya sallaya yoldan aşağı yürüdüm. <gülüyor> Hem ben öyle Öyle şehirliler gibi sokaklarda durup Kavga etmeyi hiç sevmem Ben de öyle çok merak ettim ki seni Öyle çok duydum ki yokluğunu Hiç göremeyeceğimi sandım bir daha Ölmek istedim u tatlı palyaço Ne olur yanımda kal Hiç yalnız bırakma beni Tabi bebeğim tabi Üstelik sen istesen de Bu durumda bırakıp gidemem seni Nasıl zayıfladığının Güçsüz düştüğünün farkında mısın Ağzına bir lokma yiyecek koymadan günlerce yaşadığına rahatça yemin edebilirim. Terk edilmiş bir sokak çocuğu gibisin. Sana bakmak, seni doyurmak, seni beslemek gerek. Ama önce, önce şu odayı bir derleyip toparlamakla işe başlamalı. <gülüyor> Nasıl nasıl seni eğlendirebiliyor muyum bebek? <gülüyor> Eğlendirmek de söz mü? Seni deliye dönüyorum. edinmiyorum. <gülüyor> dolaşmaya başladığımdan beri... E, ...eski önerlerimi unuttum. Üstelik <gülüyor> yaşlandım da. Bana kalırsa hiçbir şeyi kaybetmiş değilsin Oreli. <gülüyor> ya ya ya, Sen eskiden tanımalıydın Oreli'yi. Bir sirk dolusu çocuğu... ...anaları babalarıyla birlikte gülmekten... ...kırıp geçirirdin. Bir doğru İnanır mısın orili? Hayatım boyunca şu bir haftadır kulüp eğlendiğim kadar hiç eğlenmemiştim. Senin böyle kulüp eğlendiğini görmek çoktan dur unuttuğum bir şeyi, çocukları eğlendirmenin tadını yeniden duyuruyor bana. Gerçekten ne ailemdeki insanlar arasında, ne de okuldaki arkadaşlarımın arasında bu kadar rahat, bu kadar neşeli olmamıştım orili. Ben de farkındayım bunun bebek. Bayağı değiştin. Çok da güzelleştin. Venişim artıyorsun orili. Hişim bebeğim. Gerçeği söylüyorum. E bu gidişle çok sürmez. Yakında kaçırırlar seni. Oreli <gülüyor> de yeniden maviliklerine döner. Kaçırılmaya hiç niyetli değilim Oreli. Mutluyum. Çok mutluyum senin yanında. Hayatımın hep böyle sürüp gitmesini isterdim. Ama sürüp gitmez işte. Bunu anlamalısın bebeğim. Niçin sürüp gitmesin Oreli? Ne yani gençliğinin bu. Bu güzel günlerini yaşlı ve sarhoş bir palyoçayla mı geçirmeye niyetlisin yok? Ah ne var bunda? Ya ya ya, ya ya ya ya buna gelemem işte. Yazık olur sonra sana. Yaş farkı bu kadar önemli mi? Hiç sanmıyorum ben. Önemli mi ne demek bebeğim? Bu halimle seni birlikte yaşamaya ayırtacak kadar bencil değilim. İnan bana Oreli. İnan bana bencillik değil bu. Ne demek istediğimi anlamıyorsun bebek. Ama Ama bir gün anlayacaksın. O güne kadar da yanındayım. Hadi. Hadi artık bırakalım bu konuyu. Nasıl karnını açma? <gülüyor> evet, hem de nasıl. Ah, unutmuşuz. Tencere saatlerdir sobanın üstünde. Yemek yanmış olmasa bari bir bakayım. Bilmem sen de farkında mısın Oreli? Birlikte yaşamaya başladığımız şu bir haftadır iştahım öyle açıldı ki yemek yemeden duramıyorum. Oysa sen gelmeden önceleri hiçbir şey yemeden geçirdiğim günler olurdu. Çoğu zaman günde bir defa yemek yeterdi, canım istemezdi ki, tat almazdım yediklerimden, nasıl yanmış mı? Yok hayır, tam kıvamımda, hmm, kokusu da nefis, bakalım bu seferkini beğenecek misin? Bakayım, dünyanın en iyi ahcısısın sen Orin, <gülüyor> her gün birbirinden güzel yemekler yapıyorsun Artık hiç korkmayacağım. Kimden? Bay kötülükten mi? Evet. Beni böylesine korkutan neydi acaba? Gelecek sefer yine korkutacak olan şey. Hayır Orul'u. Bir daha hiç gitmeyeceğim oraya. Gidersin bebeğim. Gidersin. Bay kötülük böyledir işte. Onun ne biçim bir yaratık olduğunu kimse bilmez. Çocuklar bile. Her şeyi bilen çocuklar bile bilmez baba. Her şeyi bilen çocuklar bile. <Gülüyor> Ateşin çevresinde ne güzel oluyorlar? Humparkin, oh, terkemiz bir akşam, Gökyüzü bir buz parçası gibi kırıldı, ırmakta. Bak, ilk gördün nasıl gördün Morilo? Orda. Irmağın üstünde. İlk yıldızı görünce ne dilersen. Başka bir yıldız görmeyin. Çoğu zaman bunu dilerim. Peki ya bu akşam? Bu akşam... Bu akşam rüyalarımı geri alabilmeyi istedim. Hepimizin dileği o değil mi zaten? Rüyalarımızı geri alabilseydim. Rüyalarını geri alabilirsen... ...diliğim tutarsa... ...ne yapmak isterdin? Evet dönerdim. Benim için korkunç bir karar bu Çünkü eve dönmekle yıllardır kurduğum bambaşka rüyalardan vazgeçmiş olacağım Ama Mr. River Combe, bu gece geri verirse rüyalarımı Yarın eve dönelim Hadi, kalk bakalım Aman ne için, ne oluyor Riley? Bırak şimdi soru sormayı Ne dersem onu yap Hadi Giy şu parçayı Nereye gideceğiz Rilly? River gidiyoruz Rüyalarına geri isteyeceksin ondan. Bakalım belki verir. Ne olur Orili gitmeye zorlama beni. Gidemem gidemem ne olur yapma Orili. Hani hani bir daha ondan hiç korkmayacağını söylüyordun. Evet ama. Hadi, hadi gel beni Yanım iş konuşur gibi konuş, açıkça pazarlık et. Rüyalarını geri istediğini söyle. O sana rüyalarını geri versin. Sen de ona aldığın paraları geri verirsin. Nasıl verebilirim? Paramız yok, biliyorsun. Taksitle vereceksin tabi. Aramızda bir anlaşma yaparsanız. Bundan basit ne var? Geri vermez mi o senin rüyalarını? Hepsi dosyalarda sıra sıra duruyor. Ama peki öyleyse bir deneyelim. Yaşar bebek. Ama. Ama biliyorsun benim için tehlikeli orası O mis Mozart denen gorille karşılaşmak istemiyorum tekrar Beni polise yakalatabilir Öyleyse sen dışarıda beklersin Ben girer konuşurum Sonra oradaki eczanenin önünde buluşuruz Peki bebek hadi Şansın açık olsun Biraz böreği Para böreği Mutluluk böreği Ama böreklerin en güzeli Babadan kalma Riski böreği Oreli Bebek Oreli Ne oldu bebek Ne oldu neden bu kadar üzgünsün Oreli Ağlama bebeğim ağlama Böyle soğukta ağlamak iyi değildir Yüzünün derisi çatlar sonra B Biliyor musun Cevap verdi bana. Rüyalarımı geri isteyince bana ne cevap verdi biliyor musun? Bebek, bebek bırak görmeyi de söyle. Ne dedi? De, dedi ki ben onları geri alamazmışım çünkü çünkü kullanmışım. Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah <gülüyor> Müzik kutusu bile artık eskisi gibi çalmıyor Çok eski bir melodi Nereden buldun onu 14. yaş günümde abim yapmıştı bana bunu Şimdi kim bilir nerede O benden önce kaçmıştı Acaba döndü mü Ya annem ne yapıyor Şimdi düşünüyorum da Beni evden kaçırtan nedenlerin Pek o kadar önemli olmadığını anlıyorum Sen Niye kaçtın evden Babam ağır hastaydı Ölmesi gün meselesiydi Babamın ölümünden bir yıl sonra Annemin bir başka ilişki kurması da normaldi Ama önce abim Sonra ben bu gerçeği kabullenemedik bir türlü Oysa ne mutluydu Hatırlıyorum da Evin odaları bir bir geçiyor gözümün önünde Birbirinden karanlık odalar İçlerinde bir ışık gibi dolaşan Küçük bir Silvia Merdivenden yukarı Merdivenden aşağı içeri dışarı Oradan oraya koşan bir kız Havada ilk yazın tatlılığı vardı Leylak kokuları Bir gölge gibi yayılırdı bahçeye Verandadaki salıncakta Kanepenin gıcırtısı Oo, Hepsi çok çok uzaklarda kaldı Bak sen Hayatın gerçeklerini kabullenemeyecek yaşlasın henüz Ama Yavaş yavaş bir bir kabulleneceksin hepsini Babanın ölümü Bir yıl geçmeden annenin bir başkasıyla ilişki kurması Çok olağan şeyler Bu yüzden Annene karşı nefret duymaman gerekir Hayır hiç kızmıyorum ona artık Ama gene de olanlardan ötürü içimde bir eziklik var tabi Bebek Şimdi gönderseler seni Tekrar dönmek ister misin oraya? Bilmiyorum Orili. Ama dönmek isterim herhalde. Bebek. Ne var Orili? Yürüyelim mi biraz? Hava çok soğuk. Uşur musun? Yok. Hadi. Hadi öyle şey giyim antonu. değilmiş. Hatta sıcak bile. Kar yeni yağdı da ondandır. Oh, ne güzel. Bak çıtır çıtır eziliyor ayaklarımın altında. Bizde başkalarının ayaklarının altında. Anlamadım. Anlamaya da çalışma bebek. Bunu bildiğim halde yine de bütün ömrüm böyle geçti. Sana cittik çalışıyorum orili. Ee, sakın alışma bebek. Sakın. Ben Hayatı bile alıştıramadım kendime. O ...herkesin sevdiği hayatı bile. Karşı çıktım. Alt üst ettim düzenini. Hayatın akışı denen şeyi... ...tersine çevirmeye çalıştım. Ama sonunda o mu beni tersine çevirdi... ...ben mi onu bilmiyorum. O öyle. Ne düşünüyorsun maviliklerde dolaşırken? Unuttuğum şeyleri. Böyle çocukları eğlendirmeyi, uyumayı... ...sonra karların neden ezildiğini... ...lastik topların neden zıpladığını... Seni anlamaya mı başladım? Yoksa hiç mi anlayamayacağım bilemiyorum bir türlü. Aynı şey bebek. Hiçbir şeyi değiştirmez nasıl olsa. Mavilikler çok bencildir zaten. Hep hep kendisinin düşünülmesini ister. Düşünürsün sonra sıkılınca vurur tekmeği, atar seni aşağı. Anlamıyorum orayı. Dedim ya bebek. Anlamasan da olur. Evine düşün şimdi. Annen Yakmıştır sobayı. Senin geleceğini düşünerek çorba bile yapmıştır belki. Bu soğuk, karlı günde sıcacık yatağında olmak istemez misin şimdi? İsterim Oril. Ama senden ayrılmak istemem. İstemiyorum. Bebek. Sana güzel bir masal anlatayım. Dinlemek ister misin? Elbette. Vaktin birinde bir sonbahar günü bir kız evinden kaçmış. Uzun sarı saçları, mas mavi gözleri varmış bu kızın. Kaçtığı şehirde rüyalarını satmaya başlamış. Bir gün maviliklerde dolaşan bir palyaçoyla tanışmış. Yine satmış rüyalarını. Ama bakmış ki rüyalar kendisine çok pahalıya mal oluyor. Rüyalarımı geri alabilsem. Evime dönerdim demiş. Sonunda... Paloço'nun yıldızı ona... Kayıyorum işte. Dile benden ne dilersin demiş. Evime dönmeliyim demiş kız. Yıldız kaymış dileği tutsun diye kazan Yer değiştirmiş. Uzaklara... Yeni maviliklere doğru yollanmış. Bilinmeyen maviliklere... Uzaklara... Orinli... Beni yalnız bırakmayacaksın değil mi? <gülüyor> Gitmeyeceksin değil mi? Seni yalnız bırakmayacağım bebek. Ama gideceğim. Gidemezsin oraya. Bak bebeğim. Göğe bak. Beni mavilikler çağırıyor. Seni de evin. Bir iple asılıyım ben bulutların boynuna. İstesem de istemesem de... gel estikçe alıp götürürler beni kendilerince. Sense bebek... Evine dönmelisin. Abin çoktan dönmüş. Annen sobayı yakmış. Çorbanı hazırlamıştır bile. Aureli. Oh, oh, ne olur bırakma beni burada. Tam seni anlamaya başlamıştı Bak bebek. Bak. Seninle ilk karşılaştığımız yere geldik. Nasıl da Ben benden o gece. Hatırlıyorsun değil mi? Hatırlıyorum. Ben... Ben... Burada ayrılayım artık bebek. Ayrılacak olduktan sonra her yer bir. Ama nereye gideceksin Oral'e? Maviliklerde dolaşmaya. <gülüyor> Üzülme bebeğim. Daha daha üzüleceğin çok ama çok şey olacak. Onlara sakla gözyaşlarını. Mutlaka gidecek misin? Dedim ya. Bulutlar takmış bir kere ipi boynuma. Öyle de çekiştiriyorlar ki. İzin ver bana. Bebek bir gün karşısına çıkarım belki. Peki Oril. Madem öyle istiyorsun. Dinleyeceğim sözünü. Beni unutmaya çalış olur mu? Elimden geldiğince. Sana üç dolar borç verebilir miyim? Memnuniyetle bebek. Elinde şişi olmayan insan maviliklerde dolaşmaz. Seni Tanrı korusun bebeğim. Hoşça kal. Artık bay kötülükten hiç korkma. Hiç. Gözlerini kapayınca annenin evinde, sıcacık yatağında olacaksın. Gözlerini açtığın zamansa bunların rüya olmadığına sakın inandırmaya çalışma kendini. Unut. Hoşça kal bebeğim. Hoşça kal. Hiç unutamayacağım seni. Güle güle. Benim yaşlı palyaço. Bayezid Gülercan'ın Truman Capote'un bir eserinden radyoya uyguladığı Bay Kötülük adlı oyunumuzu dinlediniz. Yöneten Dinçer Sümer. Oyunda rolü olan sanatçılar: Silvia Semaa Aybars Miss Mozart Defne Topkan, Mr. Riverkamp Cemal Engin Deniz, birinci erkek Bayazıt Gülercan, ikinci erkek Alp Özkayaş, polis Teoman Özer, Eslla Merif Dikmen, Ori Savaş Başar, bir kadın İnci Meris Pars. Radiyo tiyatrosu son erdi